Beyaz ırktan öznelerin benzer tepkilerindeki her türlü gizlemli yuvar yokluğunu kantor elinde deneyle doğruladığı gibi pigmentin gerçekleştirdiği önemli işlev açıklıyordu. Usta da böyle bir kökenden gelen bir barutu patlatmayı çok istedi. Bu amaçla çeliği kullanınca parasels gibi o da olağanüstü yuvarları kaçınılmaz kesmelerden kaynaklanan kana batırmadan deride çok ileri bir aramanın olanaksızlığına takılıp kaldı. Suyuktan alındıkları zaman ister istemez ıslanmış oluyorlardı. İşte yanar dönerlerin ışıklı aygıtı, deriyi damarları kesmeden incelikli araştırma biçimiyle amacına ulaşmasını sağlayabilirdi. Bir akşam alışılmış plase uygulamasından sonra her türlü irinlenmeden önce bir zencinin derisine İskoçya'nın çan çiçekleri sesleriyle sekiz görünmez ışık yöneltilmiş şarkıyı Felicite'nin sessel yönetimi altında bir müzik dörtgeni gerçekleştirmekteydi. Felicite böylece Kantorelin isteği üzerine yanar dönerler bu yoğun bir biçimde delici bir ışın elde etmenin tek yoluna başvuruyordu. Ama usta, büyüteci yörüngede göksel konilerin düzenli mi düzenli, derinin içinden onu açmadan camın içinde dolaşan ışık gibi geçtiğini gördü. Zenci derisi bizimkindeki kadar esnek değildi. Döner hava iğnesinin karşısına fazla dirençli gözenekler sunuyor, iğne böylece ögesi için saydam her maddeyle olduğu gibi etkiyordu. Başka kara öznelerde kadın olsun erkek olsun aynı olumsuz sonuçları vermişti. Usta yenik düştüğünü benimsemeye yanaşmamış, ürpertme olgusuyla tüyleri diken diken olma dedikleri şey gözeneklerin girilebilir olacağını ummuştu. Soğuk etmeyince Kantorel şiddetli bir korkunun etkilerini denemek istemiş ama bunu uzun süredir Avrupa'ya yerleşmiş olan ve her türlü şiddeti yasaklayan yasalarımıza fazla güvenen zencilerde yaratmayı denememişti. Bir süre önce Volon'un yapıtlarının bir sergisi sırasında büyük ressamın baş yapısı sayılan Öndanso Zofrutsu karşısında verdiği derin bir kişisel izlenim anımsamıştı. Katalog bir Sudan töresinin esinlediği kanıtı şöyle dile getirmekteydi. Her yıl Kuka'da neredeyse dinsel bir gelenek uyarınca besleyici ağaçların fazlasıyla yüklü dalları yere doğru eğilince ilk meyvelerin en güzelleri seçilerek bir dansçı kız tarafından güçlüklerle dolu bir dans sonunda getirilip görkemli bir biçimde sunu olarak orunlu adamları ortasında oturan hükümdarın ayakları dibine konmalıdır. Dans sırasında tek bir meyve bile düşecek olursa dansçı kız hemen öldürülür, benzer bir eksiklik doğması durumunda aynı ölüm cezasının beklediği bir başkası aynı dansa yeniden başlar. Böyle bir sertliği açıklayan bir boş inanca göre bu ilk pay hükümdara elde eminmiş biçimde sunulmayacak olursa bir çekirge akını ister istemez ürünün geri yanını yok edecek, aynı zamanda tüm ekinleri de kasıp kavuracaktır. Sunulan meyvelardan birinin düşüşü ise, Hemen bir tehdit oluşturur. Bu tehdit kırıp geçiren yıkıma bağlandığından savuşturulması için suçlu kızın hemen öldürülmesi gerekir. Bu ülkelerde çekirgelerden kaynaklanan ve çok sık görülen kıtlığın esinlediği sürekli dehşet içinde böylece binlerce yaşamın kurtarıldığı sanılarak birkaç dansçı kızın kurban edilmesinden çekinilmez. İster istemez en son noktasına varmış bir lüks gerektirdiğinden hükümdara sunu her zaman üç ilkel sepet içinde yüksek piramitler biçiminde üst üste dizilmiş çok sayıda meyve içerir. Çengi karmaşık ve oldukça canlı dansı sırasında bunları başının tepesinde ya da iyice açılmış ellerinin etli yüzünde tehlikeli bir dengede tutar. Bu koşullar işi zorlaştırdığından çoğu kez biri en sonunda amaca utkuyla ulaşma şansını yakalayıncaya dek yüklerini kazayla hafiflettikleri için birkaç kız kurban edilir. Bu nedenle de görevlerinin yerine getirilmesi sırasında zavallıların gırtlağına dehşetlerin en acımasızı sarılmıştır. Volon, meyveleri olağanüstü bir biçimde yansıtmadaki ünlü yeteneğini, kişilerini canlandırmadaki tartışılmaz ustalığını da katarak burada yaklaşımı açısından eşsiz bir konu bulmuştu. Başka her andan çok bir meyvanın bu sonuncu rol içinde kocaman bir kırmızı meyve seçmekten geri durmamıştı, düştüğü trajik anı benimseyecek ölçüde mantıklıydı. Vurmaya hazır cellatların üzerine atıldıklarını görürken bir dans adımıyla adımı orunlu kişiler arasında sağda oturan hükümdara yönelikte belirgin bir biçimde kavuşturulmuş güzel ayaklarını öylece tutan kahramanın çizgilerine dramatik bir dehşet işlemişti. Dengesiz üç sepetin meyvalarının mucizemsi bir derinliği vardı. Ölümcül meyvanın kırmızısı da pırıl pırıl ışıldıyordu. Tüm kara kişiler yaşıyordu ve tablonun gerçekliğiyle insanı şaşkına çeviren bütünü Pek öyle resimden anlamayanları bile hayran bırakıyordu. Kantorel kimi köksüz inançların ilkel halklar arasında her şeye karşın sürüp gittiğini görmenin şaşkınlığı içinde ünlü tuvale uzun uzun bakmıştı. Gerçekten de dansın tam başarısına karşın sık sık çıka gelen çekirgelerin inancı yıkması gerekirdi. Örneğin yağmur yağdırıcıların dolaysız gücüne beslenen inanç gibi uygulamaları ancak çok ender sonuç verirdi. Bunlar da rastlantı saldı. Usta şimdi her türlü resim oyunundan habersiz bir barbar gözüne özellikle sarsacak bir nitelik taşıyan bu yapıtı görünce korkunç yıllık sınavdan binlerce bunalımdan sonra utkuyla çıkmış bir Sudanlı kadının uygun saniyede şiddetli bir ürperme olgusu yaratabilecek, beklenmedik bir dehşet duyacağını düşünüyordu. Kantorel her türlü kopyanın yetersiz olacağını düşünerek büyük bir satıcıda satılık olan özgününü istemiş, satıcıda anlaşma sonucu geçici iyiliğini gelecekteki belirsiz bir tarihe dek ona aktarmıştı. Borno'daki Fransız konsolosuyla yaptığı açık bir mektuplaşmayla dansçı kadın Sileiz'in varlığını öğrenmişti. Bu kadın her seferinde büyüyen korkularla da olsa tüyler ürpertici sınavı beş yıl ard arda başarıyla sonuçlandırmış, altıncısında başlayacağı anda öyle çırpınmalara düşmüştü ki onu bundan sonra her zaman için korku verici dansın dışında tutmuşlardı. O gün bugün aşırı etkilenir durumda olduğundan Sileiz meyve dansına ayrılan yerden geçmemek için yolu, Uzatır, kendisi için fazlasıyla kıvrandırıcı anılarla dolu olan bu yeri görmeye bile katlanamazdı. Konsolos Kantorel'in sınırsız bir krediyle birlikte ısrarlı istekleri üzerine beklenen dinsel sarsıntının yoğunluğuna zararı dokunabilecek her türlü bilgiyi vermekten buyrukla uzak durarak büyük bir ücretle iştahını kabartıp sileyisi Paris'e getirmek üzere Bornu'dan ayrılmaya hazır bir pamuk tüccarının nazik koruyuculuğunda Locus Solus'a gitmek üzere yola çıkmaya razı etmişti. Siles'in gelmesinden sonra çok imzalı bir çekici tutanak oluşturmak amacıyla usta bir daha yenilenemeyecek bir şaşırtı ve yanılsama etkisine dayanacağından ister istemez tek kalacak olan deneyimini elinden geldiğince iyi örneklendirmeye karar vermişti. İnce barutun çarpıcı bir biçimde etkisini göstermesi için tanıklar önünde patlama gücü verebilecek ara hazırlık olmadan kara derinin dibinden maden ocağına dek girdikten sonra bir kaya parçası patlatması gerekiyordu. Kantorel bizim tanıklık ve imzalarımıza güvenerek kıyıları kayalık bir ırmağın dolaylarını seçip bize Felicite'nin sunacağı bir gösterinin sonu için her şeyi hazırlamıştı. Felicite istenen anda değişik tarotlar arasında yanar dönerleri kendiliğinden müziklerinin coşkusuyla kendisine en canlı görüneni seçmekle görevlendirilmişti. Bir müzik dörtgeni yuvarları öyle kolayca toplayamazdı. Lük de buyruk üzerine birden volonun tablosunu açma görevine yüklenmişti. Bir süredir fitilin sonuna geldiğini gördüğünden kantorel konuşmasını hızlandırmıştı. Sustuğunda ateş şimdiden maden deliğinin içine girmekteydi. Sıkıntılı bir bekleyişten sonra umulan patlama gerçekleşti. Güçlü ve gümbürtülü kayayı parçaladı. Parçaları her yana fırlayarak tümüyle inandırıcı olan deneyin başarısını ilan etti. Usta Felicite'nin getirdiği bir yazı takımıyla geniş bir kağıda gözlerimizin önünde değiştirim ya da kimyasal bir katkı olmadan Açık derinin dibinden kayalar içindeki oyuğa dek giden yuvarların yatsınmaz varlığına ağırlık vererek olayın kısa ve hızlı bir tutanağını yazdı. İsteği üzerine hepimiz imzaladık. Kantorel'in belirttiği gibi Sleys'in kolu plaseye tepkisini göstererek deri hastalıkları için yalancı ilacı salgılamaya başlıyordu. Usta sırtını ırmağa dönerek sık ağaçlı, hayranlık verici bir korunun kıyısına dek getirdi bizi. Onun arkasından bu korunun yapraklardan oluşan kubbesi altına girdik. Çok geçmeden geniş ve şiirsel bir açıklığa geldik. Burada sokak ortasında bir gösteri yapmak amacıyla bakışları üzerine çekip kalabalığı çevresinde toplamak isteyenler gibi oldukça belirgin biçimde yoksulca giyinmiş, yanık tenli bir delikanlı dolaşmaktaydı. Kantorel onu bizi kısa bir süreden beri ülkeyi dolaşmakta olan Noel adlı bir falcı olarak tanıttı. Noel Felicite'nin Locus Solus'ta bulunduğunu öğrenince önceki gün yarışma isteğiyle ustaya ilginç bir gösteri sunmaya gelmiş o da yaşça ve cinsçe birbirinden öylesine farklı olan bu iki sokak bilicisinin yeteneğini karşılaştırmamızı sağlamak gibi çekici bir fırsata sevinçle sarılmış sanatını bu büyüleyici açıklıkta bizim önümüzde göstermesini rica etmişti. Noel bir asker gibi çantası sırtında, tatlılıkla mopsus dediği çok canlı bir horoza bakıyor, o da yanında yürürken boynuna ve kuyruk tüylerine sarılmış iki kayışla tutturulmuş küçücük bir sırt küfesi içinde kendi yükünü taşıyordu. Hafifçe eğri iskeleti kuşun bedenine yapışan nesnenin dış yüzeyleri şurada burada ayın madensi yansımalarıyla yüklü, birçok bağlı nesnenin yığılmasıyla gerilmiş, çok esnek bir ağdan incelikte yapılmıştı. Noel horozu biz yaklaşırken yere yerleştirdiği hafif bir açılır kapanır masaya ayaküstü koydu sonra sırt küfesini çıkararak bize yıldız falımıza bakmayı önerdi.